Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Rabbani mesajları canlı bir halle bizlere öğretiyordu. O canlı bir Kur'an-ı Kerim'di. Yürüyen Kur'an'dı. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin pıretiye yansıması, hayat haline getirilmesi onun hayatıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine öğrettiği en temel esas dengeydi. Aşırı uçlarda dolaşmak değildi. Ana çizgide, ana caddede yürümekti. Yol engindi, yol berraktı. Yolun barında yolcu olmak isteniyordu. Yolun uçlarında yürümek ve hatta yolun dışına çıkmaya varan zorlamalar asla kabul görmüyordu Efendimizin ümmeti ümmeten vasata diye tarif ediliyordu denge üzer olan bir ümmetti Yahudiler ana caddeden ayrılıyorlardı niyetlerini ve hayatlarını madde merkezli yapacak kadar maddeye düşkünlük içindeydiler sanki hayat yalnız bu dünyadan ibaretmiş gibi bir anlayışın içine giriyorlardı Dünyalıkları kazanmak için haramları kendilerince kurnazca çiğnemeye yol buluyorlardı. Hristiyanlar ise dünyayı arkalarına atıyor, dünyayı umursamıyor, ruhbanlığı hayat haline getirmeye çalışıyor, sadece ahiret hayatına kilitleniyordu. Birisi dünyaya sarkıyor, diğeri ahirete sarkıyordu. Asıl olansa denge üzere olmaktı. Dünyada da iyilikler ve güzellikler içine olmaya çalışmak vardı. Ahiret kazanmak için de bir gayretin içinde olmak vardı. Birini diğerine feda etmeden dengeli bir halle yaşamaktı. İslam, insan fıtratını zorlayan değildi. Tam aksine, fıtratın kendi yörüngesinde daha berrak, daha güven içinde yürümesini sağlıyordu. Fıtratta İslam, Tam örtüşüyordu Enam suresinin 152. ayetinde Biz herkese Ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz Araf suresinin 42. ayetinde İnanıp da iyi işler yapanlara Gelince salih ameller Yapanlara ki Hiç kimseye gücünün üstünde Bir vazife yüklemeyiz İşte onlar cennet ehlidir Orada onlar ebedi kalacaklardır. Mü'minin suresinin 62. ayetinde ''Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.'' buyuruluyor. İslam denge çizgisini ortaya koymasına rağmen kimileri itidarlı kaybedebilir, ...ya da denge çizgisini kavrayamamış olabilir. İslam'ın tavsiyelerini... ...emir gibi bir anlayışla... ...anmamış olabilir. Böylece dengeli oluşun... ...dışına çıkmış olabilir. Namaz... ...beş vakit olarak farzdır. Ama kimi müminler namazda yoğunlaşmak gibi... ...bir halin içerisine girebilirler. Oruç sadece... ...Ramazan ayında farzdır. Ama kimi müminler... Oruçta yoğunlaşmak gibi denge çizgisini zorlayan bir duruma düşebilirler. Malda farz olan zekat olmakla birlikte infak çizgisinin dışına çıkma gibi bir yanlışa düşülebilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dengeli çizgiden uzaklaşmayı asla kabul etmiyor ve onlara dengeli oluşu öğretiyordu. Aslında kılınan namazdı Namazı bol bol kılsa ne kaybederdi diye bakmak mümkündü Tutulan oruçtu, mübarek bir ibadetti Müminler dilediği kadar tutsunlar dinilebilirdi İşin ucu serbest bırakılabilirdi Fakat peygamber ikliminde işin ucu serbest bırakılmıyordu Asıl olana döndürülüyordu Dikkatler daima asıl olana yönlendiriliyordu İslam bir sistemdi. Bu sistemin sabiteleri belliydi. Bu sistemin ana sütunları açık seçikti. Talih olan konularda da çerçeveleri belliydi. Hiçbir müminin kendi anlayışına göre temel esasları ve tali çizgileri belirsiz hale getiremezdi, dengeli hali bulandıramazdı. Sahabe-i Kiram'dan bazı müminler Hazreti Ayşe annemizden Peygamber Efendimizin evinde yaptığı ibadetleri sordular Hazreti Ayşe annemiz peygamber efendimizin hane-i ki namazlarını tesbihatlarına anlattı onlar peygamber efendimizin ibadetlerinin az olduğu kanaatine vardılar oysa onlar efendimiz aleyhissalatü vesselamı hanesinde daima namaz zikir, kur'an-ı kerim okuma şeklinde olduğunu sanıyorlardı o denli olmadığını görünce Bu kez şöyle bir yorum yaptılar Biz nerede O nerede Biz hiç onun gibi olabilir miyiz Onun yaptığı ve yapacağı Günahların tamamı bağışlanmıştır Fakat biz öyle değiliz Dediler Sonra şöyle bir karar aldılar Biri ben bütün gece Uyumayacağım Bütün geceyi namaz kılmakla geçireceğim Diyordu Diğeri de ''Ben hiç ara vermeden oruç tutacağım.'' diyordu. Bir diğeri de ''Ben hiç evlenmeyeceğim, kadınlardan hep uzak duracağım.'' diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu üç sahabesinin durumunu öğrendiğinde onları çağırıyor ve ''Bu sözleri söyleyen, böyle kararlar alan sizler misiniz?'' ''Ben hepinizden çok Allah'tan sakınanım.'' Ancak Buna rağmen ben Ramazan dışında bazen uruş tutarım, bazen tutmam. Geceleri nafile namaz kılarım, aynı zamanda istirahatimi de yaparım. Ayrıca evliyim de. Kim benim yaptıklarımdan yüz çevirirse benden değildir buyurdular. Ayet-i Kerime bir ilke gibi kulun dilinden dua halinde dökülüyordu. Bakara suresinin 286. ayetinde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 ''Bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.'' buyuruluyor. Allah'a yakınlığı kazanabilmek adına kişi kendisi için ilave sorumluluklar oluştursa bu durum sadece onun hayatını bağlardı. Başkalarını bağlamazdı. Fazla yük yüklenen bu yükü kendisi için yükleniyordu. Ancak buna rağmen Resulullah böyle eğilimde olanları engellemiş ve kendisinin örnek alınmasını istemiştir. Sonra acı bir şekilde uyarmıştır. Kim benim yaptıklarımdan yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Ayrıca konunun önemini beyan ederken bize ruhbanlık emredilmedi, ruhbanlıkla görevlendirilmedim buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı son derece sade ve basitti. Resulullah'ın üzerinde oturduğu ve yattığı bir hasır vardı. Peygamber Efendimiz Müslümanların en yoksulu gibi yaşamayı kendi hayatı için bir ölçü almıştı. Bu sade, basit ve hatta yoksulca yaşantısını en varlıklı zamanlarında da özenle sürdürmüşlerdi. O sade yaşantısı Hayatının Sonuna Kadar Devam Etmişti Peygamber Efendimizin Arkadaşları Da Sade Ve Basit Bir Hayatı Hayat Haline Getirmeye Gayret Ediyorlardı Oysa Bu Kolay Değildi Müminin Çok Zorlanabileceği Bir Durumdu Bunun Üzerine Peygamber Efendimiz Şu Uyarıyı Yaptı Ey insanlar, Amellerden Gücünüz Yettiği Kadarını Alın Siz Bıkıp Usanmadıkça Allah Bıkmaz Ameller içerisinde Allah'ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olandır buyuruyordu. Peygamber Efendimiz aynı konudaki bir hadis-i şeriflerinde şüphesiz bu din kolaydır. Kim güçleştirmeye kalkışırsa ona yenik düşer buyuruyordu. Ebu Tarda radiyallahan Medineli bir mümindi. Ebu Tarda dünyaya değer vermiyor, hayatını ahireyi kazanmak için teksif ediyordu. Bir gün en samimi arkadaşlarından olan Selman-ı Farisi Ebu Derda'nın evine geldi. Ebu Derda'nın eşinin elbisesi yamalı bohça gibiydi. Perişan bir hali vardı Ebu Derda'nın eşinin. Selman-ı Farisi bu hal nedir böyle diye sormaktan kendini alamadı. Ebu Derda'nın hanımı, kardeşin Ebu Derda'nın Artık dünya ile ilgisi kalmadı. Geceleri sabahlara kadar namaz kılmakta, gündüzleri ise oruç tutmaktadır. Selman, Ebut Dardağ ile görüştüğünde, kadının dediklerinin doğru olduğunu anlayınca, senin üzerinde Rabbinin hakkı var, bedeninin hakkı var, misafirin hakkı var, ailenin hakkı var. Oruç tut fakat tutamadığın zamanlarda olsun. Namaz kıl, fakat yatıp uyumayı da ihmal etme, eşini de ihmal etme, sen her hak sahibinin hakkını ver dedi. Ebu Derda Hazretleri Selman'a itiraz ediyor, yaptıklarının doğru olduğunu ve kimseye zarar vermediğini söylüyordu. Böylece aralarında ihtilaf çıkıyordu. Birlikte Peygamber Efendimiz'e gidiyor, durumu arz ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Selman doğru söylemiş buyurdu. Ve Ebu Derda'nın yanlış yaptığını bildirdi. Hazreti Osman bin Mazun radıyallahu anh Mekkeli müminlerdendi. İslam'ı yaşamada çok yüksek bir duyarlılığı vardı. Temiz bir hayatı vardı. İbadete son derece düşkündü. Her vesileyle İbadet ikliminde olmaya çalışırdı. Eşinden uzak durmayı tercih ederdi. Eşi Hz. Havle bint Hakim bir gün Resulullah'ın haine-i geldi. Kocası Osman bin Mazun'dan sızlandı. Kocasının kendini çok ihmal ettiğini, bütün bütün ibadete yöneldiğini söyledi. Durumu öğrenen Peygamber Efendimiz Hz. Osman bin Mazun'u çağırdı. Onu dengeli olmaya çağırdı Her şeyin hakkını vermesini istedi Kendisini örnek almasını beğen buyurdu Ve sonunda da Ey Osman Allah'tan kork buyurdu Yine bir defasında Peygamber Efendimiz Osman bin Mazun'a Ey Osman Allah beni ruhbanlıkla göndermedi dedi Ve bu sözünü tam üç kez tekrarladı Sonra sözünü şöyle tamamladı Allah katında hayırlı olan din, kolay olan hanifliktir. Ey Osman, bize ruhbanlık yazılmamıştır buyurdu. Hz. Osman bin Mazun hicretin ikinci yılında hastalandı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Osman'ı ziyarete geldi. Yatakta Osman'ı bitkin bir şekilde görünce gözlerinden yaşlar döküldü. Kısa bir süre sonra Osman vefat etti. Yakınlarından biri, Ey Osman! Allah seni rahmetine kavuştursun. Ben Allah'ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim dedi. Orada Peygamber Efendimiz de vardı. Peygamber Efendimiz, Sen Allah'ın ona ikramda bulunacağını nereden biliyorsun buyurdu. Akrabası olan kişi, Ey Allah'ın peygamberi elbette bilmiyorum. Ama Allah, Ona ikramda bulunmayacak da kime bulunacak dedi. Resulullah, Aleyhissalatu vesselam rahatsız oldu bu sözlerden ve sonra ona ölüm geldi ve o şimdi ölmüş bulunuyor. Ben onun hakkında ancak hayır dilerim. Allah'ın resulü olduğum halde bana ne yapılacağını ben bile bilmiyorum. Onun hakkında Allah'ı ve arasülünü severdi demeniz yeterlidir buyurdu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.